Hac bahsinde geçen fıkhi tabiriyle ihsarın bulunmaması lazımdır. Hacca maniin bulunmaması lazımdır. Binan Ali çok mezheplere göre kadın mali imkan olmasa bile hac farzdır. Kaldı ki esasen o mükellefiyet devresine girmiştir. Mükellefiyet devresine girdiği için mali imkanı olmasa bile hacca gittiği zaman kendisinden hac sakıt olur. Daha başka zaman mali imkanlara sahip olduğu zaman hacca gitmesi vacip olmaz. Burada bana öyle geliyor ki, bu hemşiremizin hafızaları bulandırıyorlar dediği kimseler bir meseleyle ile yapıyorlar bunu. O mesele de şudur, bir çocuk daha rüşte ermeden hacca gitse, rüşte erdikten sonra mali imkana sahipse yeniden bir daha gitmesi lazımdır. O, o meseleye aittir. Ama bir kadın mükellefiyet çağına gelmiş, 14-15 yaşı veya daha fazla yaşa gelmiş,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 Allah oralara iltifat buyuruyor. Aynen bunun gibi kurbanın kesilmesi de harem sınırları içinde olacaktır. Yalnız bu meseleyi millet yanlış anlıyor. Bir sui tefehum var bu meselede, orada olup bitenleri yanlış görme var, izan var, bir de meseleyi yanlış anlama var. Haç yapmak için mutlaka kurban kesmek şart değildir. İnsan kıran haccı, temettü hacci yaparsa, Fars haccına bir de nafile zamm ötürü şükren lillah Allah'a bir kurban keser. Ama bir insan ifrat hacci yaparsa kurban kesmez. Şafii mezhebine göre de ifrat hacci temettüden ve kırandan daha faziletlidir. İfrat haccı demek sadece hacca niyet etmek demektir. Ve orada kaldığı müddetçe ihramdan çıkmamak demektir tıpkı kıran gibi. Ama bu insan kurban kesmez.